yani namaz günde 5 defa Allahu Teala'nın huzuruna çıktığımız kıyamet günü hesaba çekileceğimiz ilk ibadet olan Allahu Teala'nın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Miraç'a çıktığında farz kıldığı çok mübarek çok hayırlı bir ibadet. Bu dersler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 Bunun sebebi ne arkadaşlar cehalet. Bunun sebebi cehalet. Bizler namazımızı ne kadar düzeltirsek, ne kadar sünnete uygun hale getirirsek, alaikum salam. O kadar Allah Teala'nın şu ayetinde muhatap oluruz. İnsalatate nha anil fahshayi wal munkar. Namaz, namaz, fuhşiyattan ve münker, kötü olan şeylerden ne yapar? Tenha, alıkor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Bilal radıyallahu anhuya dediği gibi Ya Bilal, akim, kalk akim salah. Bizi namaza kamayet getir. Fe erihna bis salah. Bizi namazla rahatlat. Yani namazdan rahatlat. allah Teala Kur'an-ı Kuran'a ne diyor? Vesta'inu bis sabri <gülüyor> ve salah. Vesta'inu <gülüyor> bis sabri ve salah. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım, yardım isteyin. Onun için namaz çok büyük bir ibadet. Konumuza girmeden önce ders alakalı, derslerle alakalı bir ilan yapalım. Kış takvimi saat programı uyarınca derslerimizi. Arkadaşlarla yapmış olduğumuz istişare sonucu sekiz buçukta başlatacağız. Bundan sonra dersler sekiz buçukta olacak. Çarşamba ve cumartesi dersleri. Salı günkü yapılacak bu Lugul ve Arapça derslerini verecek olan hoca kardeşlerimiz, hoca arkadaşlarımız geldiğinde onlar belirleyecekler. Ama muhtemelen herhalde o da sekiz buçukta başlar. Pazar günkü derslerimiz sabah namazından sonra yine devam edecek. Evet, yapılan bir hata da arkadaşlar. Bugün konumuz Musabaqatul İmam ve musavatuhu bi ef'alis salah. Cemaatin imama uyan cemaatin imamdan önce yahut imamla birlikte ne yapması namazını kılması. Yani imamdan önce rukuya gitmesi, imamdan önce secdeye gitmesi ya da aynı anda İlim ehli diyor ki eğer bir insan imamı bilerek bir rükun ile geçerse yani imam kıyamda rukuya gitti. Sonra rukudan kalktı hala imam kıyamda. Ya imam secdeye gitmeden ayaktayken o secdeye gitti. Bilerek bunu yaparsa diyorlar onun namazı ne olur? Batıl olur. Batıl olur. Musavaat ise yani imamla birlikte hareket etmek ise iki yer hariç mekruhtur. Bu iki yerde diyorlar ki namaz yine batıl olur. Namaza iftitaht tekbiri imam Allahu Ekber derken imamla birlikte getiriyorsan iftitaht tekbirini namaza ne yapmamış olursun? Girmemiş olursun cemaate imama ne yapmamış olursun? Tabi olmamış olursun. Çünkü imam namaza ne zaman giriyor o namaza? Allahu Ekber deyip o ra harfini çıkardıktan sonra, tekbiri tam olarak getirdikten sonra namaza girmiş oluyor. Sen hemen onun akabinde ne yapman lazım? Tekbir getirmen lazım. Aynı anda getirirsen imamla birlikte diyor ki ilmeyle namazın batılı olur. Aynı şekilde selam. ikinci yer, ikinci husus. İmamdan önce selam verirsen Diyorlar namazın ne olur? Bahtı olur. Çünkü selam bir rukundur. Namazdan onunla ancak çıkılır. Sen ne yapmış olursun? İmamı <gülüyor> imamla çıkmadan, imamla namazını bitirmeden sen namazdan çıkmış olursun aynı anda. Selam verirsen. Az sonra Şeyh Sala'l-Usemin Rahimahullah'ın bu konuyla alakalı tafsilli sözünü size nakledeceğim. Allah rahmet eylesin. Şeyh Salil Hüseymin rahimahullaha asrın zehebisi denilirken boşuna denilmemiş. Asrın zehebisi deniyor. Bu yani. çağın zehebisi. Hatta dün bir arkadaşımızla bir kardeşimizle Akidetul Vasitiyye şerhini okuyorduk Şeyh Salil Hüseymin rahimahullaha'nın. Vasitiyye şerhinde Şeyh Ayetel Kürsi'nin şerhini yaparken, onunla alakalı isim sıfatlar hususuna değinirken işte diyor burada diyor 25 tane sıfat vardır ayetlerlik el kurside sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25 okuyan arkadaş dedi ki ya dedi, bunları dedi, Şeyh, dedi kağıttan mı okuyor? Nereden okuyor anlatırken, şey yaparken? Yani eğer bir insan gerçekten şeyhin o şerhine, o kitabına baktığı zaman eğer şeyhin ders anlatmasını bilmezse zanneder ki şey, e, almış eline kitabı, bir kitaptan okuyor. Halbuki Şeyh sallallahu aleyhi ve sellem kafasında olayı derlemiş, toplamış, tahdiri olarak, öğrencilerinin yüzüne bakarak böyle ne yapıyor? Konuşuyor. Allah ona rahmet eylesin. Onun bu konuyla alakalı yine böyle derli toplu bazı haliler vardır ki yani konuyla alakalı bir soru sorulur, o kadar cevap verir.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 buradan nakledeceğim. Konuyla alakalı önce hadisleri alalım. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki: "Kal salla bina Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zata yomen. Aleyhisselam bizlere bir gün namaz kıldırmıştı. Felemma qada salata namazını bitirince akbale aleyna bi Yüzüyle bize döndü. Tekale dedi ki: "Eyühan Ey insanlar! inni imamukum." Ben sizlerin imamınızım. Fela tesbikuni bir rükûi ve la bis Rükû ve secde etmede benden önce davranmayın. Burada ne var arkadaşlar? Nehi var. Onun için İmam Ahmet İbni Hanbel'in görüşü de bu. İbn Ömer'den de bu rivayet olunuyor. Buradaki nehi Yasak neyi gerektiriyor? Namazın fesad olmasına, batıl olmasına. bil <gülüyor> kıyam Kıyamda da, namaza, kıyama kalkmada da, burası da önemli arkadaşlar. bil <gülüyor> insiraf Namazdan ayrılmada da, yani selam vermede de ne yapmayın? Beni geçmeyin diyor. Ve Abi Tabu Hadis, İmam Müslim sahihinde rivayet etmiş olduğu bir hadis. Ebu Hurayra radıyallahu anh, "Kâle. "Kâle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. "Ema yahsha allazi yerfa'u ra'sehu qabla imam Başını imamdan önce kaldıran cemaat korkmaz mı? Neyden? Bakın tehdide. En yuhawwilu Allahu ra'sehu ra himar."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 Bu hadis Bukhari'nin sahihinde ve imam Müslim'in sahihinde rivayet etmiş olduğu bir hadis. Bezzar ve Tabarani tarafından rivayet edilen bir hadiste de diyor ki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem: "Alâliy-i yḫfiz ve yrfâgü kabl al-imam, innâ ma nasiyetu İmamdan önce kafasını indiren, yani ruhuya giden, secdeye giden. Ve kalkan kimsenin diyor, alnı, saçı, başı kimin elindedir? Şeytanın elindedir diyor. Şeytan onunla ne yapıyor? Oynuyor yani. Hani ne yapmazsa diyor kimisi namaza durar, namazda onun aldığı onda ondur. Kimisi onda dokuz, kimisi onda sekiz. Yani herkesin namazdan aldığı pay, ecir, karşılık değişiyor yani. Onun için şeytanın insana namazda yaklaşırken birçok metot ve uslup denediğini görüyorsunuz. Aklına gelmeyecek şeyi namazda ne yapıyor sana Getiriyor. <gülüyor> Hatta yani bazı alimlerden naklediyorlar. Eğer bir şey ha hakkında hatırlamıyorsan, onu unuttuysan <gülüyor> namaz odur. Şeytan sana ne yapar onu? <gülüyor> Hatırlatır. Hatırlatır diye böyle bir şey naklediliyor. İnanın <gülüyor> insan bunu hayatında tecrübe ediyor. <gülüyor> Teyakkuz halinde olan uyanan adam ne yapar? Şeytanı def eder. Gönderir. Ama dalga, dalan Adam ayetlerinin manasını da hele okumayı, ok manalarını da bilmiyorsa, namazın huşuğuna tam anlamıyla vakıf değilse, onu yaşayamıyorsa, bakarsın ki adam ne yapıyor? Topluyordur, çıkartıyordur, arabayı fark etmiştir. Değil mi? Herkesin namazdaki hesabı ayrıdır. Bir de bakmış ki namaz bitiyor ama nasıl bitiyor namaz? Teşahüttü oturdu mu oturmadı mı? her hızlı kılınıyorsa namaz. Fatiha'dan sonra okudu mu okumadı mı? Rükû yaptım mı yapmadım mı? Ayır ayrı vesveseler nabır şeytan tarafından gelir. <gülüyor> Yine Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Berâ İbn Azib radıyallahu c.c. diyor ki: "Kāna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ kâle semi'allahu sallallahu aleyhi ve sellem semi'allahu limen hamide dediğinde lem yahni ahadun minna zâhruhu."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 İmamın ayağa kalktığını görürsün değil mi? Maalesef, maalesef. Allah hidayet eylesin imamlara. Hani geçen iki dersimizde bir hadis almıştık, hatırlıyor musunuz? Aleyhisselatü Vesselam'ın ikindi namazıyla alakalı. Ne diyor sahabe? Bizden birisi ne yapardı? İkindi namazına başlayınca, tek bir peygamberimiz baş... namaza girince, ikindi namazı mı? Öğlendi, öğlen namazıydı. Bizden birisi diyor, bakiye, bakiye gider, abdest giderir, orada yani tuvaletini yapar, sonra evine döner.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 bu hadis aklıma geldi. Deminki ki hadis. Yani aleyhissalatü vesselamın döneminde kılınan namaz nerede? Burada kılınan namaz nerede? <gülüyor> Nebi aleyhissalatü vesselam, Darimi'nin rivayet etmiş olduğu, sünnelinde rivayet etmiş olduğu Hasan bir hadiste, diyor ki, e, Muavi bin i Ebi Sufyan diyor ki, merfu olarak rivayet ediyor, اِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ Aleyhissalatü vesselam diyor ki, ben ne yaptım artık kilo diyor. Kilo aldım. Yaşlanınca hayatının son döneminde Aleyhisselam. Tabii gençliği gibi değil. Çünkü o da bir ney? Meşer. O da bir insan. Diyor ki Aleyhisselam, bir la tesbiquni bi'r-ruk'i Ruku Rükû etmede ve secde etmede beni ne yapmayın. Geçmeyin." diyor. Artık ben yani yaşlandım. Rükûya yavaş gidiyorum, secdeye yavaş gidiyorum, değil mi? Aleyhisselam. Vesselam. Yani sahabeler onu görüyorlar. Aleyhisselatü gözü gözleri önünde yaşlanan, ihtiyar olan bir peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem. Savaşta dişi kırılan, suratı çizilen bir peygamber var. Yani beşer. Ve Aleyhisselatü Vesselam'dan aldıkları sözlü kavli sünnetler var. Yani hiçbir sahabenin sıkıştığı zaman, başı sıkıştığı zaman itişelir Ya Resulullah dediğini ne yapmıyorsunuz? Görmüyorsunuz değil mi? فَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقُكُمْ هَيْنَ اَرْكَعُوا تُدْرِكُونِ هَيْنَ اَرْفَعُ Siz diyor ne kadar geçsem de, yani siz acele etmeyin beni diyor, ne yaparsınız? dayken yakalamasanız da tam kalkarken yakalayabilirsiniz yani. Acele etmeyin diyor. فَمَهْمَا أَسْبِقُكُمْ هَيْنَ أَسْجُدُوا تُدْرِكُونِ هَيْنَ اَرْفَعُ Yani beni secdede ne yaparsınız? Yakalarsınız. Evet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 Bunun alakalı Şeyh Salal Uthaymin, rahimullah diyor ki: "Al mu'mma imamı'ı luh ahlal arba. Cemaatin diyor imama olan, imamın arkasındaki durumu şu dört çeşitte olur. Şu dört şekilde olur. Bir, sab Ya imamı geçer, imamdan önce yapar, ruhiyye, secdeyi. Ne demek tekalluf? Gecikerek yapar. Ağırdan alarak gecikiyor yani. İmam Secde'de bu daha yeni rüküye gidiyor. Üçüncüsü muafakatun, Ne demek muafaka? Aynı anda. Deminden dedik ya. Türkiye'de genelde öyle yapıyor, değil mi? Ya önde yapıyorlar ya aynı anda. Dört. Mutabaatun Ne demek mutabaat?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 imamın arkasında ona uyan. diyor ki ilk olarak imamı geçmek. Şayet diyor bi en yasbikal ma'mumu imama fi ruknin min arkani's salat ke an yasjuda imam. Şayet diyor namazın rükünlerinden birisini imamdan önce yaparsa cemaat secdesi imamdan önce gitmesi yahut secdeden imamdan önce kalkması yahut rükû'ü imamdan önce yapması yahut rükû'dan imamdan önce kalkması gibi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 Çünkü meta sabqa'l ma'mum imamahu aliman dhasiran, f salatuhu batilah. Aliman ve zakiran. Ne demek evet, aliman ve zakiran? Evet. İlerek ve aklında orada hatırlayarak. Yani unutmuş olarak değil. Ya o cahil olarak değil, bilmeyerek değil. Yani bu halde namazı ne olur o kimsenin? Bozulur. Bazı insanlar bilerek yani görüyorsun cemaati adam ne yapıyor? İmamdan yarışıyor. <köhöh> Şayet diyor ve inkâne cahilen, eunasiyen. Şayet cahil ise bu adam, eunasiyen. Daldı kaldı, unuttu. Fasallatı huu sahiha. Namazı nedir? Sahidir. İlla en yazul ağzrhu, kabla an yedrkhhu imam. Fakine yelzamhu rjou.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 Muğni adlı kitabında diyor ki: "Fe in sabaqa al-imama al-ma'mum bi ruknin kamilin" eğer diyor, ma'mum cemaat imamı bir rükun ile, tam bir rükun ile geçerse misl an rak'a wa rafa'a qabla ruku Rükûa gidip rükûdan kalka, kalkarsa imamdan önce. Li udrun min nuasin Ev euh, zihamin, şayet yani uykusu gelmiştir, dalmıştır namazda ya kalabalık var. Bundan dolayı ise ev acelecil imam, fînna hu yafalu masabaka bihi. Ne yapar? İmamdan önce yapmış olduğu ibadeti imamla birlikte tekrardan yapar. Yeniden geri döner oraya. Baydurikül <gülüyor> imamehu imamına ne yapar? O şekilde idrak eder yani imamı ile birlikte yapar. Dedi ki tekrardan geri döner ve yapar. Böle şey aleyhi. Bu konuda. Onun bir şey yapmasına gerek yok yani. Hatasını düzelttiyse imamı geçti. Sonra baktık imam hala ayakta duruyor. Geri dönüp imamla birlikte o rükünü yaparsa bir şey yapmasına gerek yok. Cehaletinden dolayı, özründen dolayı. Ve in feale zâlike li gayri uzrin Eğer diyor bir özürden dolayı değilse bu o zaman diyor <gülüyor> ne yapmış olur namazı? batıl olmuş olur. لِأَنَّهُ تَرَكَ الْاِئْتِمَامَ بِا اِمَامِهِ عَمْدًا Çünkü kasten bilerek imama ne yapmıştır? Uymamıştır. Diyor. Evet. Tekallüf ise arkadaşlar, yani imamdan çok sonra ardından gelmek ise, diyor ki, Şeyh Sali'l-U as şayet diyor, yani, Bilmeyerek, gaflete dalarak bir insan bir rükun ya da iki rükun imamın arkasından gecikti. Bilmiyordu. Yani imam secdede secdeye gitmiş. Bu daha rükuda. Ne yaptı? İmamdan iki rükun gecikti. Yani Rükudan kalkmak kıyam bir rükun. Secdeye gitmek bir rükun ettiği ki Şahit böylese diyor. Şahit diyor bu geri kaldığı şeyleri yetiştirerek imama yetişirse yani rüküden kalktı hemen. Semih Allah'u l-hammede Rabbin Allahu Ekber dedi. de imama yetişti. Diyor ki فَلَا haracı عَلَيْهِ Bir beys yok. Yani, bir problem yok. Yani ne gibi? Mesela imamın Semih Allah'u l-hammede demesini duymadı. Dalmış. Rükûda Subhâna Rabbiyel Azîm, Subhân'ül Kuddûs, Rabbü'l Melâiketi ve'r Rûh. Rükûda zikirleri okuyor. İmam Semi Allahül Menhamid demiş. Ses kesildi veya. Rabbena ve lâke'l abdî ondan sonra Allahu ekber deyip imam secdeye gitmiş. Bir bakıyor ki insanlar secdeye gitmiş. Ne yapacak bu adam? Rükûdan kalkacak. Kıyama Semi Allahül Menhamid edecek, Rabbena lek'el hamd diyecek. Allahu ekber deyip secdeye gidecek, İmamı yakalayacak. Burada bir problem var mı? Yok. Evet. Şayet diyor bunu bilerek yapıyorsa Şayet bunu bilerek yapıyorsa diyor. O zaman namazı ne var? Bozulur. Tabi burada Şeyh Salihü'l-Useymîn rahimehullah demiyor bu tafsili. Bir mehlinden bazıları diyor ki şayet bilerek kasten takalluf ediyorsa böyle iki iki rukun, üç rukun ağırdan alıyor ise o zaman diyor bu adamın namazı ne olur? Bozulur. Üçüncü hal. Evet. Burada, evet... E eğer bir ruku, fı salatuka batil kemaa law sabaqtahu bihi. Şeyh Salih el-Useymîn de aynen bu şekilde diyor ki fukaha demiştir ki diyor şayet yani fukaha'dan naklediyor. Eğer bir ruku, fı salatuka batil kemaa law sabaqtahu bihi. Şayet diyor imamı geçersen bilerek, ondan önce davranırsan nasıl namazın batıl oluyorsa, ondan geri kalırsan aynı şekilde bilerek geri kalırsan namazın nedir? Batıl olmuştur diyor fukaha. ve enta halefta bi secdet fe ala ma al fuqaha sahiha lianahu takhallahu bi ruknin ghayr da ayrı bir şey getiriyor lakin <gülüyor> evet. al ki şey salatı sahihinin olan görüş şudur iza takhallafa anhu bi ruknin li ghayri udr şahit insan imamdan bilerek özrü olmadan geç kalır bir rükün gecikirse imamına ne yapmış olur diyor? Namazı onun batıl olmuş olur. İster bu diyor rükü olsun, ister bu diyor rüküün dışında başka bir rukun olsun. Namazın erkanlarını hatırlıyorsunuz değil mi? Yani bir rükünü geciktirirsen mesela secde. sen secdedesin. Subhan rabbiyal ala, subhan rabbiyal İmam secdesinden kalkmış ikinci secdeye gidiyor. Mesela hala Secdede kalmaya devam ettin. Namazın ne oldu? Seyyid-i olan dediği gibi batıl oldu. Fuka bazıları da bu şekilde söylüyor. Evet. O zaman ne aldık arkadaşlar? Musabaka. imamını yapmak? Geçmek. İmamdan önce davranmak. Bunun hükmünü ne olarak açıkladık? Bilerek yaparsa bir insan, hatırlayarak, aklında olarak yaparsa... İmam'ı geçtiğini biliyor adam. Namazı batıl olur. İmamdan geri davranmak onun hükmü neydi? Eğer bilerek bir özrü olmadan bir rukun gecikerek imamın arkasından gelirse bunun namazı da nedir? Batıldır. Üçüncü durum imamla aynı anda imam ile aynı anda ne yapmak? Hareket etmek. Demiden dediğimiz gibi, şayet aynı anda tekbir getirip, aynı anda selam veriyorsan, burada ne var? Namazın batılı oluyor. Yani imamdan önce tekbir getirirsen, veya imamla beraber tekbir getirirsen, aynı anda, Allahu Ekber dedi, sen de Allahu Ekber aynı anda dedin, imamın tekbiri bitmeden, aynı anda dedin ama, ne oldu İmam namaza başlamadan girmeden sen onun arkasında namaza ne yapmış oldun girmiş oldun yani namaza henüz başlanmamış oldu bu sebeple namazın nedir bahtul olmuştur diyor ki selamda ise diyor takal ala rama inna yukrahu an tusselime ma imamik teslime telu'a ve saniye fuqaha demiştir ki diyor alimler imamla birlikte aynı anda selam aynı anda selam vermek nedir Kerih görülmüştür mekruhtur. Ama eğer selimtte teslimete ilk öle بعد ilk. burada selamı Şeyh Salih el-Usaymin burada bir nakil taz yaptık biz. Selamda mekruh olur diyor. Şeyh Sal Salih Salih el Yani selamda aynı anda selam verirsen imamla aynı anda selam verirsen mekruh bir davranışta bulunmuş olursun Doğru olan diyor imam hem sağa hem sola selam verdikten sonra ne yapman selam vermemek. Ama şayet diyor ilk selamdan sonra selamü aleyküm ve rahmetullah dedikten sonra selam verirsen bu da olur diyor bazı ilim tarafından. Ama en doğru olan diyor iki tarafa da selam vermesi. Orayı düzeltelim. Yani imama imamla birlikte tekbir getirirsen namazın Bat. batıl. İmamla birlikte selam verirsen namazın diyor ki fıkha diyor ki diyor mekruh. Mekruh. Dördüncü husus, dördüncü husus, cemaatin imama ne yapması? Tabi olması, uyması. Ne demek bu arkadaşlar? Yani, imam, o fiile, namazdaki o ne başlar, başlamaz. Senin hemen ne yapman? Akabinde başlaman. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ İmam kendisine uyulması için imam olmuştur. فَاِذَا كَبَّرَا فَكَبِّرُ ne diyor aleyhissalâtu Tekbir getirdiğinde hemen tekbir getirdiğinde. Yani tekbir getirdiğinde. Yani i̇mam Allah dedi, Allah dedi. Sen Allah dedi. İmam tekbir getirmiş oldu mu? Olmadı. Doğru olan ne? Mutabat. Hemen arkasında. Rükû'ya gittiği zaman hemen ne yapın? Rükû yapın. Rükû şey yaptığı zaman ne yapın? Rükû yapın. Deminden de okuduk hatta hatırlarsanız. Sahabeler ne diyor? Secdeye gittiğini gördüğümüz zaman ne yapardık? Secdeye giderdik. O zaman bu dört hal ben başka beşinci bir hal yok. Durum yok namazda arkadaşlar. Bunu kısaca özetlersek <gülüyor> kısaca özetlersek İlker abi ya cemaat imamı ne Geçer. Geçer. Ya imamdan geri kalır. Ya eşit aynı anda yapar. Ya da tabi olur. Eğer geçerse, bilerek geçerse namazı bahsol olur. Tercih edilen görüşe göre. Eğer geri kalırsa bir hükün, yine namazı bahsol olur. Aynı anda yaparsa, eğer tekbiratül ihram Aynı anda yaparsa namazı batıl olur. Selam verirse aynı anda mekruh olur. Dördüncü hal, ama ne yapılması? Tabi olunması. Sünnet olan da budur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Haftaya inşallah bunu sorduğumuz zaman bize ne yaparsınız? Cevap verirsiniz. Hatta bununla alakalı i̇bn kesir Kefir Rahimahullah al bidaye ve'n-Nihaye'de ilginç bir kısa anlatıyor. Latif Yâlem O'na. Haccac İbni Yusuf. Zalim Haccac diye de biliniyor biliyorsunuz. Bir keresinde daha henüz tabii vali olmamış, henüz daha göreve gelmemiş iken tabinin büyüklerinden Said İbni Müseyy yanında ne yapıyor? Said İbnül Müseyyeb'in yanında namaz kılıyor. Yan yana kılıyorlar. İmamdan önce Rüku'dan kalkıyor. İmamdan önce secdeye gidiyor. Haccac. Tabi yanında kim var? tabiinden Said İbnül Müseyyeb var. Namaz bitince, İmam selam verince diyor ki i̇bn Kesir nakilde diyor ki anlatıyor. أَخَذَ bi بِتَرَفِ رِدَائِهِ وكان له ذكر يقوله بعد الصلاه Said ibn al-Musayyib namazdan sonra zikir çekerken bir taraftan da ne yapıyor? Haccac'ın elbisesini çekiyor, elbisesini çekiyor böyle. Tutuyor, çekiyor. Said ibn al-Musayyib da bıraktırmaya çalışıyor elbiseyi. O ara Said ibn al-Musayyib tesbihi de çekiyor aynı anda. Tesbihini bitirince, zikrini bitirince Said ibn al-Musayyib Said ibn al-Musayyib dönüyor hacca diyor ki ya sarık ey diyor hırsız ya hain ey hain diyor Salli hadi bu salat sen böyle mi namaz kılıyorsun böyle namaz kılınır mı hiç laqad an adrib bi hadha an'al wajhak diyor bu ayakkabılarla yüzüne vurmak istedim senin diyor hadi böyle konuş bakın flem yerd <-yarudda> alay <aleyhi> hacajın sesi çıkmıyor bir şey söyleyemiyor. Evet yani selefte böyle bir şey vardı arkadaşlar ilim ehli ulemaya ulema münker zaman inkar ediyor. Yanlış içinde bulunan hata içinde bulunan da sesini çıkaramıyor. Allah razı olsun deyip. Sümme madal hacaj ila'l hac. Sonra hacaj hacca gidiyor. Sümme raca fa'ade ila'ş şam hac yapıyor. Şama geri dönüyor. "Cümle ca'ena'iben alel Hicaz." Hicaz bölgesine naib olarak emir'in, kralın, halifenin vekili olarak, yardımcısı olarak Hicaz bölgesine geliyor. "Felenme katala ibne Zubeyr ibne Zubeyr ile savaşınca onu öldürünce karra raki'an ilel Medine." Geri dönüşünde yine Medine'ye uğruyor. Hadis Tabi yine Medine'ye vekil olarak geliyor. Vali olarak geliyor. Mescid-i Nebevi'ye giriyor. Bir de bakıyor ki Meclis-ü Sa'id-ibnül Müseyyib. Orada Sa'id-ibnül Müseyyib camide Mescid-i de ders veriyor. Fakasadakul Haccac. Haccac Sa'id-ibnül Müseyyib'e doğru yürümeye başlıyor. Adımlarını atmaya başlıyor. Oraya doğru yönelmiş gidiyor. Siz manzarayı düşünün yani. İbn-i Zübeyri öldürmüş Mekke'de. Müslümanları katletmiş. Ordunun komutanı Medine'ye gelmiş, camiye giriyor. Bir de bakıyor ki Said var, ona doğru adımlarını atıyor, ona doğru ilerliyor. Arasında da yaşanan ne var? Bir olay var geçmişte. Said İbnül Müseyyib'den ya sarık ya hain laflarını işitmiş, azarlarını işitmiş bir zat. Fekhaşiyen nasu ala sa'id minhu. Diyor, Said in yanındaki insanlar Endişe duymaya başladı. Bu haccar şimdi Sa'da ne yapacak? Zarar verecek. فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ beyne يَدَيْهِ قَالَ Geldi yanına oturdu Said Müseyyubin. Dedi ki, o sözleri söyleyen sen miydin? O sözlerin sahibi sen miydin? فَدَرَبَ سَعِيدٌ صَدْرَهُ بِيَدِهِ Saydım bunu elini göğsüne vuruyor evet diyor bendim. yani bir sıkıntım var tabii ki benden Hazrash'tan ne beklersiniz Hazrash diyor ki fajaza ki Allahu min muallimin muaddibin hayran diyor Allah senin gibi diyor muallime öğreticiye senin gibi muaddibe ahlak öğretene hayırla karşılık versin Allah hayrını versin ma salleytu bagdak salatan اِلَّا وَاَنَا اَذْكُرُ قَوْلَكُ Yıkıldığım her namazda senin diyor o bana söylediğin o sözler hep aklıma geldi. Şimdi mekâme da kalkıyor sonra da gidiyor. Bunu Hafız ibn Kesir Rahim Ahallah El-Bidaye ben-nihaya adlı kitabında cikrediyor. Yani burada da neyi görüyorsunuz arkadaşlar? Selefi salihinin, tabiinin namazı olan ehemmiyeti önemi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 Hele yani taban tahtaysa Allahu Ekber. Diyerek tekbiri rüküye inerken alıyor. Diyor ki ilim ehli, İmam Nevi diyor ki Yecibu en yukebbira lil ihrami kaimen. Tekbiratül ihramı namaza giriş tekbirini ne yapması lazım ayetlerken kaim olarak. Hayfü yecibul kıyam. Mesela makmumun ki idrak eder imamı aynı şekilde imama sonradan yetişen cemaatin de rükû'de yetişen imamı rükû'de iken cemaatin de tekbiri nerede getirmesi lazım? <gülüyor> Ayakta getirmesi lazım diyor. Yani yecbu en taqa takbiretu'l ihram bi cemii harufiha fi hal kıyamih. İhram tekbirinin, iftitah tekbirinin bütün harfleri kıyam halindeyken ne yapılmış olması lazım? Getirilmiş olması lazım, diyor. İmam Neville Rahimahullah. فَاِنْ اَتَا بِحَرْفٍ مِنْهَا فِي غَيْرِ حَالِ الْقِيَامِ Böylelikle diyor, bir harf, R'a harfi, son harfi. Direkt ayaktayken, kıyam halinde değilken getirilirse, لَمْ تَنْعَقِدْ salatuhu فَرْضًا bila khilaf. İhtilafsız, alimler, arasında ihtilafsız bir şekilde, onun namazı, farz olarak ne yapmaz? Olmaz. فِي اِنْ اِقَادِهَا al khilaf. Yani bu namaz nafile olur mu? Olmaz mı? Hususunda ilim ehli ne yapmıştır? Diyor ihtilaf etmiştir. Bu hataya da dikkat edeceğiz. Yani uygun olan iki tekbir getirmek. Eğer vakit varsa. Yani Allah... Tabi hep aynı şikayette bulunuyor. Memleketteki imamların hızlı namaz kıldırmasından. Diyelim ki imamın biliyorsun sen. Rukiye gittiği zaman durduğunu biliyorsundur. Yani. Sen yetiştin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. İki tekbir getirsen. Eftal olanı bu. Ama iki tekbirden sadece bir tanesini getirecek gibi imamın hızlı namaz kıldığını, rükuda durduğunu, fazla kalmadığını biliyorsan kaç tane tekbir getireceksin? Bir tane. İmam hızlı kalkacak biliyorsun, rükuda yetişirsen o rakete yetişmiş olacaksın ya. Ne yapıyorsun? Allahu Ekber deyip rüküye gidiyorsun. Ama tekbir nerede olması lazım? Rüküye Peki bu tekbir hangi tekbir? Namaza giriş tekbiri. Yani, Niyetin de olacak. Adam namaza girerken, yani iptitah tekbiri diye niyet etmez de, rüküye gidiş tekbiri diye niyet ederse, namazı olmaz. Bu namaza başlayış tekbiri. Onun için kıyam halinde Allah-u Ekber deyip ne yapacak? Rüküye gidecek. Peki rüküye gitme tekbiri ne oluyor arkadaşlar? İntikal tekbiri ne oluyor? Düşüyor. İntikal tekbiri de ne yapıyor? Düşüyor. Fatiha'nın düştüğü gibi. Bununla alakalı Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah buna benzer bir fetva var, önemli bir fetva. Çoğu kardeşler soruyordu bize, ee, eğer Fatiha'yı yetiştiremiyorsan, başladın Fatiha'ya, dedin ki mesela İhdina Sıratal Mustaqim. İmam hop, rüküye gitti. Sen daha Sıratal Mustaqim'desin. Diyor ki şey, sen diyor Fatiha'yı kes, onunla birlikte ne yap? Rükû'ya git diyor. Burada o Fatiha'nın geri kalan yeri ne haber? Düşer. Diyor. Bu da önemli bir fayda arkadaşlar. Fatiha'sız namaz olmaz. Fatiha'sız namaz olmaz. Hadisini neye hamlediyor ilim ehli? Bu fetva veren ilim ehli? Yani kıyamda imam tam olarak yetişip okuma fırsatı varken okumayan kimseye. Şimdi dediğimizden dediğimiz gibi sen rükuda imama yetişen bir adam Fatiha'yı okumuş oluyor mu? Olmuyor. Ona rağmen Fatiha'da düşüyor. Fatiha'da. Raci olan görüşe göre yapmasına gerek yok. Ebu Bekara hadisinde olduğu gibi Nebi Aleyhisselatü ama rükuda yetişiyor sahabe. Allah Resulü aleyhisselam ne diyor? Allahu <Sessizlik> hirsan. Allah senin azmini hırsını atlasın ve <Sessizlik> lâ Ne yapma bunu bir daha yapma diyor. Ama o namazı ona iade etmesin. Ya da kalkıp bir rekat kılmasını ne yapmıyor Aleyhisselatü Vesselam? Söylemiyor. Bundan da fuka ilim ehli bir hüküm çıkarıyor. Diyor ki İmam eğer rükuda yetişirsen o rekata ne yaparsan yetişmiş olursun. Bir daha o rekatı iade etmene gerek yok. Yani Molla Aleyhül Kâhri diyor ki Hanefi alimlerden وَأَمَّا لَوْ كَبَّرَا مُنْحَنِيًا كَمَا يَفْعَلُهُ الْعَامَّةُ وَالْجَهَلَةُ min جَهَةِ الْعَجَلَة avamın ve cahil kimselerin, cahil takımının hızlı bir şekilde namaza girmek için diyor tekbir alırken rüküya giderek, imamı rüküde yakalamak için böyle sırtı büyük, bökük bir şekilde tekbir alanların yaptığına gelince فَلَا تَنْعَقِدْ Salatuhu Bu adamın namazı olmaz? Olmaz diyor. Yani Hanefi mezhebinde de böyle. اِذِ الْقِيَامُ شَرْطٌ فِي تَكْبِيرٍ tekbir-i tahrimeti el قادر عليه tekbirinde ayakta durmaya gücü olan bir adamın farz namazlarda ne yapması lazım? iftıh tekbirini ayakta getirmesi lazım şart. Evet. Bu konuya da yani önemle değinelim, öğretelim insanlara. Yani burada öğrendiğimiz hükümleri ahkamı anamıza babamıza yani ben her gittiğimde bakıyorum etrafımdaki akrabalarıma, namaz kılmayı bilmediklerini fark ediyorum onların. Bayanların secde ederken birseklerin yere koyduğunu, rükûyu tam yapmadıklarını, camiye giderken eşimin, dostumun imamdan önce rükûye gidip kalktığını. Hep ben bunları müşahede ediyorum çevreme baktığım zaman. Bunu uyarmamız lazım, insanlara bunu öğretmemiz lazım. Yani namazları olmuyor bu insanların eğer bilerek, kastederek yaparlarsa. Ve Aleyhisselatü tehdidi altında bunlar. Diğer yapılan bir hata buna da öyle kısaca değmiştik daha önce. Yani i̇mam namaza başlamış Fatihasını bitirecek. Belki Rukiye gidecek. Namaza başlayan bu adam Yaren oğlu Subhaneke ile uğraşıyor. Subhaneke okumakla uğraşıyor. Yani namaza geldin sen biraz geç geldin biliyorsun. İmam az sonra Rukiye gidecek. Senin orada neyi yetiştirmen lazım? Fatihayi. Tekbir getiriyor. Allahu Akbar. Ve cehdi ve ciheli ve Allah imam müşrikid. İstiftahı okumak, Sündet. Ama Fatihayı okumak, Fars. Sen burada istiftahla ne yapmayacaksın? Meşgul olmayacaksın. İbnül Cevzi Rahimahullah diyor ki وَمِنَ الْمُوَسْوَسِينَ مَنْ تَصِحُ لَهُ تَكْبِيرَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَقَدْ بَقْيَ مِنَ الْرَكْعَةِ yasir". <يَسير> şeytanın oynadığı insanlardan bahsediyor. Biliyorsunuz Telbîs-u İblis diye bir kitap var. Şeytanın hileleri diye. Şeytanın her gruba, her topluma, ibadet eden, ibadet ehline ayrı bir hilesi var. Herkese ayrı bir vesvesesi var. Herkesi bir yerden yakalamış. Önemli olan ona ilimle ne yapmak? Kuşanmak diyor imam metür tekbir yetişip rukuya gitmesinde az bir süre kala imama yetişip istiftahla ve auzu besmele ile oraşanlar var diyor. Subhanak Allahumma ve a'udzu bika min şeytanir recim. Bu da telbisün enn allazi şer'a fihi min ettaavuz ve'l-istiftah mesnun çünkü diyor bunlar sünnet olan şeylerdir. Ve'l-lazi terakahu min kıraati'l-fatiha terk-et-fatiha ise lazımül lil-mâmûm 'inda cemâ'atin min ulemâ birçok ilim ehli tarafından fars gerekli. Velayen maği en yukaddim alayhi sünne. Yani burada faz dururken sünnetle meşgul olması <gülüyor> doğru değildir. Diyor. diyor ki hatta kendisinden bahsediyor İbnü'l-Cevzi. Kontu usalli vera şeyhina Ebubekr <gülüyor> ed-Deynawari. Al-fakih fi zamanı Sıba. Çocukluk dönemimde diyor. Çocukken daha tıfılken diyor. Şeyh fakih, Ebu Bekir Ad-Deyneveri'nin arkasında diyor فكيه, بكر, Arka sınırı, namaz kılardım. Faraani mertan afalu hâza diyor. Bir keresinde diyor benim böyle yaptığımı fark etti gördü. Yani ile istiftahla, eûz besmeleyle meşgul. Fekâle ya bunay, bana diyor nasihat ey evlat, innel fukaha qad iktelafu fi vücubi qraatil fâtiha khalfa l-imam. Dedi ki diyor ey evlat, yani alimler Fatiha'nın vacubiyeti konusunda ne yaptılar? İhtiraaf ettiler. Yani kimileri dedi ki Fatiha'sın namazı olmaz. Kimileri dedi ki olur. Velem ama diyor velem yahtelifu fi en istiftah sunne. Ama diyor namaza girişteki okunan istiftah dualarının sünnet olduğu veyahut da sünnet olmadığı konusunda bir ihtilaf yok. Faştagil bil Ne Böyle faştagil bil vacip olanla meşgul ol sen. Ve <gülüyor> da'is sunen. Sünneti burada ne yap? <gülüyor> Terk et. Böyle diyor bana ne yaptı? Vasiyet etti. Ona geleceğiz. İmam açıktan okuduğu zaman cemaat fatih okuyacak mı, okumayacak mı? O ilerideki derslerde gelecek. Bir hata da arkadaşlar ki bu akşamın son şeyi olsun. Hatası olsun namazla ilgili. Cemaate gelen, sonradan gelen ve safta boş yer olmasına rağmen arkada tek başına namaza duran insanların yapmış olduğu hata. Üvayette allah Teala safta tek başına duran adamın namazını kabul etmez diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani namazla geldin, cemaatte bir boşluk var. O boşluğu Ne yapacaksın? Ağızları bizim camilerde olan müezzin arkaya durmuş. Tek başına. İmamla arasında 15 metre var. Orada lordlar kamerası gibi bir yer yapmışlar. Oraya. <gülüyor> <gülüyor> Orada namaza durmuş. <gülüyor> Maalesef. Sünnete yani hilaf, sünnete muhalefet etmek insanları ne hale getiriyor? Aleyhisselatü vesselam namazı yok diyor bu adam. Peki camiye geldin. Camiye geldin. Saf yer yok, boş yer yok. Safta boş yer yok. Ne yaparsın? Saftan bir tanesini çekersen şeytana boş, boşluk yaratacaksın. <gülüyor> Bak işte ne dedik yani? Niye öğreneceğiz diyoruz? Bunun için öğreneceğiz, değil mi? <gülüyor> Saftan bir tanesini çekersen orası boş kalacak. <gülüyor> ya cemaat ne yapacak? genişecek, açacak araları. Aralarında boşluk olacak. O çekliğini adam meşgul edeceksin. <gülüyor> o zaman ne yapacaksın arkadaşlar? O zaman diyor ki İlimehli, eğer bu şekilde İlimehli'nin iki görüşü var. Eğer mazeret bu şekildeyse yer bulamadın. Cemaati de çekemedin. Yani şey cemaat çekmen lazım değil. Çünkü ne yaparsın? Safta şeytana boşluk açmış olursun. O zaman tek başına durarsın namaza ve mazeretli olmuş olursun. Bazı ilim herhalde diyor ki, hayır, tek başına namaza durmak yok. Gideceksin diyor, imamın yanına duracaksın. O zaman. İmamın yanına duracaksın. Çünkü bir hadis de aleyhisselatü vesselam, safın arkasında tek başına duranın namazı olmaz diyor. <gülüyor> Ona kadar safı açıp yarıp geçeceksin. Evet. Safı açıp şöyle arasından geçeceksin. Evet. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve Evet. Konuyla alakalı sorusu olan kardeşlerimiz varsa alabiliriz. Devam tamam ediyor. Bir saniye. Evet. Önce oradan alalım. Aleyküm selam görüşmek üzere. Cümlete selam olalım Allah'a emanet olun. Anladım. Sen bunu anlattın hocam. Hocam hiç imkan yoksa safa geliyor ve hocanın yanına mazeret oluyor. Evet. Bunu söyledik. Cevabı geldi. Buradan bir soru alalım. Evet. Şahret. Şimdi böyle imam duruyor. İmanı durduk yere de, de arkasında da duramazsın insanlar. Saf ikiye bölünüyor. O insana giriyor mu? İmamın arkasında şey, bir şey var. Yani İlim ehli iktilaf etmiş. Bazıları imamın arkasındaki diyor. Bazıları o da olur diyor. Eğer saf uzunsa? Evet. Saf uzun, ilk, i̇lk saf olur. Da, yani olur inşallah. Evet. Başka? Evet. evet. Ne olacak olan ne? Hangi konu? Tek kalıpta İbam'ın yanına gidip namaza durmak ne olacaksa Yani e, Şeyh El albani rahimahullah ve şeyhsallel akfimini rahimahullah'ın dediği gibi Baktın safta da yer bulamadın kendine arkada tek başına namaza Durarsın Evet Evet bireysel olarak konuşmuyorum arkadaşlar konuyla alakalı ceg giderken eee nebe Allahu ekberi getirme yeri neresidir? Sen nereden başlıyorsun? tekbiri. O, o şeye başlarken. Yani o ibadete başlarken. Bir, bir, bir, bir, bir, nerede getiriyoruz? O yerden secdeye giderken mi? Sen, yani, bir altın, giderken. yani intikal tekbiri o anda başlarsın. illa secdeye kadar uzatmana gerek yok yani. Allahu ekber ile gerek Seyrede yok. Yani rükudan kalktın kıyama onu mu söylüyorsun? koydun Tamam. Evet bazı ilim ehli diyor ki bu şekilde dinler. Yani Ama zemin kabul Bazı ilim ehli diyor ki intikal boyunca dersin. Uzatmadan. Yani, Allah yani, ibadete başlar başlamaz yani rükü rükü o rukne başlar başlamaz dersin başlarsın. Nerede biterse biter. Bazıları diyor ki önce tekbiri getirirsin sonra gidersin. Yani bu konuda iki görüş var. Birisi ibadete başlarken, yani rüküye, o başlarken kalktı rükü secdeden Allahu ekber dedin. Nerede biterse, çok da uzatmadan. Çünkü intikal deniyor. Bazı diyor ki tekbiri getirsin Allahu ekber sonra yaparsın. İki türlü de burada? İki türlü de yapabilirsin. Sezdiye kafanı koyduktan sonra diyorlar. Ha yok yanlış o. Ha o yanlış olmaz. O intikal tekbiri o intikale başlarken ne yapacaksın? Diyeceksin onu başlayacaksın. Evet. Sevadiliğe kullanalım evet. evet. ondan sonra. Sezdiye gittik cemaatle. İmam Sezdiyeden kalkış tekbirini çok uzatıyor. Bütün cemaat kalkıyor ama tekbir bitmediği için. Mesela ben kalkmıyorum. Bu da di kalkacak yani hangisine uyalım? Kalfil mi? Tekbirin bitmesini de şimdi. İmam kalktı yani imamla birlikte yani imam intikale başladı. Tekbiri getirmeye başladı. Burada istihak tekbiri dışında bir tekbir olduğu için bu. İmam başladıktan sonra ne yapabilir? Getirip kalkabilir. Yani aynı anda imamla söyleyebilir yani. yani. Mekruh olur ama namazında bir bahis olmaz. Yani eğer bekleyebiliyorsa imamı. Güzel olanı. Güzel olan imamın Bitmesini bekleyip ondan sonra uymaz Evet. Ercan. tadil imama geç kalıyoruz. İşte yani, onu dedik. Tadil-i Erken'le uyduğumuz zaman diyor imama geç kalıyoruz. Deminden söyledik. Mesela Fatiha. Ya başladın. Ayetin ortasına geldin. İmam Rükü'ye gitti. Burada Rükü'ye sen de gidersin. Ama yani Rükü'yü tam yapmayayım dersen olmaz. Yahut da imamdan geri kalayım, demeden söyledik hükümlerini dersen bilerek olmaz. Ne yapacaksın? Biraz daha tadiri erkanı da bozmadan namazdaki tam anineyi ne, o ağır başındığı bozmadan ne yapacaksın? Biraz daha hızlandırarak kılmaya çalışacaksın. Evet. Bir yani insan sevdiği oluyor mu? İşte, Tabi teravih namazında yani o artık tamamen şeyden çıkıyor. Namazdan, namaz olmaktan maalesef e, çıkıyor. Onun için teravih namazlarında daha yavaş kıldıran bir yere gitmek istedim. Var. Evet, başka soru sorun var mı? orada yani de kılabiliriz bitir, rekat, bitir namazını. İki rekat kılıp, selam verip sonra kalkıp bir rekat kılabiliriz. Yahut hiç oturmayıp, peş peşe bir, iki, üçte oturup selam verebiliriz. İki oturmadan. Akşama Akşama ne yapmayacağız vitri? Akşama benzetmeyeceğiz. Darut Nurel'e gelen bir rivayette diyor ki ne yapmayın vitrinizi akşama benzetmeyin. Evet her üç rekatta da sonra okursun. Evet her üç rakatta da sonra sure okusun. vitri gece klamadıysan uyuyup kalktıysan sabahleyin, Çift olarak ne yapacaksın? 2-2. Kılacaksın. 2-2 derken, eğer bir kılan bir kimseysen vitri, adetin bir kılmak ise, sabahleyin 2 kılacaksın. Şayet 3 kılıyorsan, sabahleyin 4 kılacaksın. 5 kılıyorsan, sabahleyin 6 kılacaksın. Evet. Önümüzdeki hafta inşallah. Kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü la